Euzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şurur enfüsina ve seyyiati amalina. Men yehdihillahu fe la mudille ve men yudlil fe la hadiya lehu. Ve en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fakine istiqal hadisi kitabu ve khair al-hadihi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ve şer al-umur muhtesatı ha ve kulla muhtesetim bidâ ve kulla bidâtin zâllâle ve kulla zâllâletin fi nahr. Ragıp el İsfan Ramallah Azzeria kitabında nefis temizinin yolları başlığında kalmıştık. Nefsi temizleyerek Allah Teala'nın hilafetine namzet kılan ve onun sevabını hak etmesini sağlayan ilim ve farz ibadetlerdir. Bunlar ahiret hayatının vesileleridir. Aynı şekilde bedeni temizleyen de dünya hayatının temel dayanağı olan sudur. Allah Teala işte bu sebeple suyu hayat olarak isimlendirmiştir. Yine kitabından indirdiklerinde su olarak zikretmiştir. Ey iman edenler sizi size hayat verecek bir şeye davet ettiklerinde Allah'a ve Resule icabet edin. Enfal 24. Burada ilim ve ibadet de hayat olarak isimlendirilmişlerdir. Çünkü bunlar yitiren bir nefis ebediyen helak olmuş demektir. Allah Teala suyun bu sıfatı hakkında şöyle buyurmuştur. Her şeye sudan hayat verdik. İman etmezler mi? Enbiya 30 Allah gökten su indirir, dereler onunla dolar taşar. Ra'd suresi 17. ayet İbn Abbas radyalarına burada suyla kastedilen Kur'an'dır. Çünkü nefis temizliği onunla yapılır. Vadiler ise sahiplerine göre genişleyebilen kalplerdir demiştir. Alimlerden birisi Allah Teala'nın gökten tertemiz bir su indirmiştir. Furkan 58 ve sizi temizlemek için gökten üzerinize su indirir. Enfal 11. ayetleri hakkında şöyle demiştir. Bu ayetlerde su ile kastedilen Kur'an'dır. Şu ayette bunu destekler. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak ayetler indiririz. İsra suresi 82. ayet Allah Teala'nın bu ayetinin böyle anlaşılması daha doğrudur. Çünkü gökten indirilen su, başka suların yapamayacakları bir temizliği yapmak durumundadır. Bu da Allah Teala'nın kelamıdır. Beden temizliği için kullanılan malzemeye gelince bunu gökten indirilmiş olması gerekmez. Çünkü beden temizliği yeryüzünden çıkan kaynak su da yapılabilmektedir. Nefiste temizlenmesi gereken üç güç vardır. Düşünme gücü, şehvet gücü ve hamiyet gücü. Düşünme gücünün temizliği, hikmet ve ilme ulaşıncaya kadar onu eğitmekle olur. Şehvet gücünün temizliği, iffet ve cömertlik erdemlerine kavuşuncaya dek onu bastırmakla olur. Hamiyet gücünün temizliği ise, akla teslim olarak ölçülü bir yiğitlik ve hilim kazanıncaya dek onu gözetim altında tutmakla olur. İnsanoğlunun yaşadığı her tür çirkinlik, yukarıda sayılı üç gücün bozulmasından kaynaklanır. Mesela düşünme gücünün bozulmasından hilekarlık, cerbeze ve ahmaklık, yani elbele. Şehvet gücünün bozulmasından aşırı hırs veya isteksizlik. Hamiyet gücünün bozulmasından ise aşırı atılganlık veya korkaklık doğar. Bu bozuklukların tamamından veya bir kısmından ise zulmetme veya zulme uğrama temayülü oluşur. Ahlaki erdemlerin esasları dört iken, ahlaki erdemsizliklerin esasları sekizdir. Yani bunların bu dört hasretin ifrat ve tefrit boyutları iki katı oluyor dolayısıyla sekiz oluyor heva ve akıl çatışması bilin ki nefsin insan bedenindeki durumu bir beldedeki valinin durumuna benzer valinin güç ve organları sanatkarlar ve işçilerden oluşur akıl onun için dürüst ve bilge bir vezirdir şehveti yemek getiren kötü bir hizmetçidir hamiyet polis komutanıdır Yemek getirmekle görevli hizmetçi hilekar ve kötü ahlaklı biridir. Valiye dürüst görünür. Ancak bu dürüstlüğün arkasında zehirli bir akrep gizlidir. Valinin danışmanının tedbirlerine sürekli karşı çıkar. Onunla her zaman çatışma ve mücadele içinde olur. Vali hakim olduğu beldede yönetirken aldığı tedbirler de bu kötü hizmetçiye değil de danışmanına kulak verir. Polis komutanını iyi yönlendirir ve onu sürekli bu kötü kalpli hizmetçi izlemek ve görevlendirirse Kötü hizmetçi yöneten değil yönetilen, yönlendiren değil yönlendirilen olarak kalır. Bu durumda beldenin durumu düzelir ve işler yolunda gider. Nefis de aynı şekilde tedbirlerinde aklın yardımıyla hamiyeti eğitir ve onu şehvet üzerinde hakim kılarsa düzgün ve sağlam bir nefis olur. Aksi takdirde bozulur. Bu sebeple Allah Teala bizi hevaya uymaktan sakındırarak şöyle buyurmuştur. ''Hevaya uyma seni Allah'ın yolundan saptırır.'' Saat suresi 26. ayet. Hevaya uyanlar yererken de şöyle buyurmuştur. Hevasını ilah edinerek Allah'ın ilim üzere saptırdı kimseyi gördün mü? Câsiye suresi 23. ayet. Dünyaya meyledip hevasına uyan kimsenin durumu köpeğinkine benzer. Araf 176. Hevaya isyan edeni överken de şöyle buyurmuştur. Rabbinin makamından korkup nefsi hevadan sakındırana gelince onun içinde cennet barınaktır. Naziyat 441. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu anlamda en büyük düşmanımız iki yanınız arasındaki nefsinizdir buyurmuştur. Bu hadiste işaret edilen de hevadır. Bu hadis bu lafızla zayıf bir hadis. Akıl bütün güçlerin en değerlisi ve insanı alemde Allah Teala'nın halifes kılan hususiyet olsa da onun rolü de sadece işarette bulunmakla sınırlıdır. Bu rolüyle akıl Hastasına iyileşmesini sağlayacak tavsiyelerde bulunan doktora benzer. Hasta doktorun tavsiyelerini kabul ederse doktoru konuşur, aksi takdirde susar. Bu sebepledir ki allah Teala hamiyet gücüne aklın vekili olarak savma ve engelleme görevini yüklemiştir. Dolayısıyla hamiyet duygusu olmayan kimse de aklın erdemi ortaya çıkmaz. Bu anlamda şöyle bir deyim kullanılmıştır. Aşağılanan kişi aklını kullanmayandır. Nefsin beden içindeki konumu, sınır korumak için gönderilmiş bir mücahide benzer. Aklı komutanın vekili olarak onu düzeltip yön verir, geri döndüğünde de kendi lehinde veya aleyhinde şahitlik eder. Bedeni komutanın tarafından verilmiş bir at gibidir. Şehvet ve arzusu, kötü niyetli bir seyis gibidir. Bu seyisin komutan nezdinde hiçbir değeri yoktur. Kur'an komutanı tarafından gelmiş bir ferman niteliğindedir. Ergeç ihtiyaç duyabileceği her şey onda mevcuttur. Nail 89. ayetinde sana kitabı her şeyin açıklaması, hidayet ve rahmet olarak indirdik buyurmuştur. Yine kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Enam 38. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın Resulü'dür ve Allah ona kendisine kapalı gelebilecek hususları açıklamaz için kitap vermiştir. Örnek verdiğimiz Mücahid'in komutanını unutması, onun vekilini ihmal etmesi, kabul veya red Yönünde verdiği kararlarda ona başvurmaması, bütün ilgisini atına ve seyisine yönetmesi, hatta kötü huylu seyisi komutanının vekilinin yerine koyması kadar çirkin bir davranmış olabilir mi? Başka bir açıdan baktığımızda da şunu söyleyebiliriz. İnsan, Allah tarafından küçük bir alem kılındığı için bedeni bir şehir, aklı da o şehri yöneten bir kral gibi görülebilir. Düşünme, hayal etme ve hissetme gibi güçler, Kralın yardımcıları, askerleri, hizmetlileri ve memurları, organları ise tebaası konumundadır. Şehvet ise krallığını tehdit eden, tebaasını yok etmek için çalışan bir düşman gibidir. Bu durumdaki kralın bedeni bir serhat yani bir sınır boyu hükmündedir. Nefsi ise bu sınırda kalan bir savaşçı gibidir. Düşmanıyla gerektiği biçimde savaşır ve onu yenerse ölmüş biri olarak dönecektir. Tıpkı şu ayette allah Teala'nın güvence verdiği gibi, Allah, mallar ve canlar ile cihad edenleri oturanlardan bir derece üstün kılmıştır. Allah, hepsine güzellik vaat etmiştir. Allah, cihad edenleri oturanlardan büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Nisa 95 Heva ile mücadele, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ifade ettiği gibi cihadın en büyüğüdür. Soruldu, cihadın hangisi daha üstündür? Şöyle buyurdu, hevan ile yaptığın cihad. Bu da zayıf bir isnat da gelmiştir. Yani bu nefisle cihat konusunda gelen e, hadislerin sayıh olanı Fudale bin Ubeyd radıyallandı. işte mümin e, başkalarını güvende kılan kimsedir. Müslüman başkalarını elinden ve dilinden selamette kılan kimsedir. Muhacir e, kötülükleri terk eden kimsedir. Mücahit ise Allah yolunda nefsiyle, hevasıyla mücadele eden kimsedir. Tirmizi, Ahmet bin Ambel ve başkalarının rivayet ettiği hadiste. Yani nefis ve hakkında sayı olan budur. Bu rivayete gelince kimisi munkatı, kimisi zayıf, yani zayıf yollarla gelmiştir. Kesintili isnatlarla gelmiştir. Cihadın en büyüğü nefis ve cihattır diye. Burada verilen hadis sabit değil yani. Eğer bulunduğu sınır boyunu kaybeder, orada yaşayanlarla ilgilenmezse büyük bir yergiye. Kınamaya muhatap olacaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz de güttüğünüzden sorumlusunuz. Allah Teala kıyamet günü inkarcıya şöyle seslenir. Ey kötü çoban! Eti yedin, sütü içtin ama yeti arayıp yarayı sarmadın. Bugün senden intikam alacağım. Hafız Iraki bu hadisinde kaynağını bulamadığını, isnadını bulamadığını zikretmiştir İhya Ulümettin tarihinde. Rakıp burada üstü kapalı bir şekilde zikretmiş. Akıl ise atıyla avlanan bir avcıya benzer. Şehveti atı, öfkesi köpeği gibidir. Avcı zeki, atı doğru ve köpeği de eğitimli ise ne avlayacağını iyi bilecektir. Kendisi beyinsiz, atı azgın veya durgun, köpeği de eğitimsiz ise ne atı istediği gibi hareket edecek, ne de köpeği gerekli yardım gösterecektir. Böyle biri başarız olmaya mahkum olduğu gibi ne istediğini de tam olarak bilemeyecektir. İnsanın heva ile ilişkisinde üç durum görülür. Birincisi, hevanın insanı etki altına alarak ele geçirmesi ki, Câsiye 23. ayetinde, hevasını ilah gördün mü?'' buyrulmuştur. İkincisi, heva ile mücadele etmesi ve çoğu zaman onu alaşağı etmesi, bazen de ona yenilmesi ki, mücahitlerin övgüsünde kastedilen budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanlarınızla savaşır gibi hevalarınızla savaşın hadisi de buna işaret etmiştir. Evet, bu e, az önce zikrettiğim hadisin manasında, yani mücahit Allah'ın zatı uğrunda nefsiyle cihad edendir. Bunu Ahmet Taberani, e, Fudale bin Ubeyd'den rivayet etmişlerdir. Aynı şekilde Cabir ve Uhbe bin Amir radıyallahu anh'den de rivayetler vardır bu manada. Üçüncüsü, birçok peygamber ve veli de görüldüğü gibi hevasına tamamen hakim olması ki, şu ayette bu anlam kastedilmiştir. Rabbinin makamdan korkan ve nefsi hevadan sakındırana gelince cennette onun barınağıdır. Naziat 40-41. ayetleri. Resulullah ve Vesselam'ın şu hadisi de bu manadadır. Şeytanı olmayan kimse yoktur. Allah Teala şeytanıma karşı bana yardım etti de ona hakim oldum. Şeytanın insana musallat oluşu hevasının miktarına göredir. Allah Teala hakikati en iyi bilendir. Hevanın talepleri ile aklın talepleri arasındaki fark, aklın görevi başlangıçta nefse ağır ve sıkıntılı gelse de, her zaman değerlendirme ve tercihte bulunarak, akibet bakımından daha hayırlı ve daha uygun olanı bulmaktır. Heva bunların tam aksine, kendini sıkan şeyi savmayı tercih eder. Bu eyleminin sonrasında kendisine zarar gelmesinde umursamaz. Arzu ettiği şeyin akıbetlerini düşünmez. Bu yapısıyla heva sürekli tatlı yemeği ve güneş altında oynamayı, ilaç kullanmaya ve söz dinlemeye tercih eden arsız bir çocuk gibidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennet tiksindirici şeylerle ateş ise cennem ise şehvetlerle kuşatılmıştır buyurmuştur. Akıl sahibine lehte veya aleyhte olan her şeyi gösterir. Heva ise sahibine sadece lehinde olanları gösterip aleyhinde olanları göstermez. Başına gelebilecek kötülükleri ondan gizlemeye çalışır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu anlamda şöyle buyurmuştur. Bir şeyi aşırı sevmen seni kör de eder, sağır da eder. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Ee, bazı alimler hasen olduğunu söylüyor. Fakat İslam'da zayıflık var bu rivayetin. E, fakat mana olarak doğrudur bu. Akıllı kimse lehinde görünen ve akıl değil de Heva kaynaklı sandığı kendi görüşünü ısrarla sorgulamalıdır. Bu gibi konularda kesin karar vermeden derin derin araştırma yapmalıdır. Nitekim şöyle denilmiştir. Hangisinin isabetli olduğunu bilemediğin iki seçenekle karşılaştığında hoşlanmadığını, hoşlandığına tercih et. Çünkü hayrın çoğu hoşlanmadığın seçeneklerdir. allah Teala umulur ki bir şeyden hoşlanmazsınız da o sizin için daha hayırlıdır. Bakara 216 ve umulur ki bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda sizin için birçok hayır yaratmıştır. Nisa 19 buyurmuştur. Aklın uygun gördüğü bir husus istihare için Allah Teala'ya yönelindiğinde ve istişare için sağlıklı akıl sahiplerine danışıldığında daha da güçlenebilir. İbadet yoluyla Allah Teala'dan yardım istenildiğinde yürek ferahlayarak o kanaatin doğruluğu perçinlenebilir. Hevanın tavsiyelerinde ise bunların tam aksı Akıl, vardığı herhangi bir görüşü delil ve gerçeğe dayandırırken, heva şehvet ve arzulara dayandırır. Kimi zamanda heva akla benzemeye çalışarak alalanmış bir şehvete veya asılsız bir mazerete sarılabilir. Yani e, alalanmış, kamufle edilmiş manasında. Mesela aşağı aşkı sorduğunda bu yola başvurur. Tatsız bir yemeği yiyen kimseye sorulduğunda da bu tür bir gerekçe gösterebilir. Alimlerden birisi şöyle demiştir. Akıl acı veren bir şeye yöneldiğinde o güzeldir. Heva da lezzetli bir şeye meylettiğinde o çirkindir. Gördüğü gibi akıl ve heva gayeleri itibariyle çatışarak tedbir sahibi gücün yani müdebbire kuvvesinin hakemliğine başvurur, başvururlar. Bu safhada Allah Teala'nın nuru Aklın yardımına koşarken şeytanın vesveseleri de hevanın yardımına koşar. Bakara 257. ayetinde şöyle buyurulur. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. Müdebbire kuvveti şeytanın velilerinden ve onu sevenlerden hakkın nurunu göremeyip ilerideki yararı fark edemeyecek ve anlık zevklere kanarak hevaya meyledecektir. Allah Teala buyurduğu gibi, hevasını ilah edinip Allah'ın da ilim üzere saptırdığı kimseyi gördün mü? Allah'ın hizminden ve onun velilerinden biri ise, onun nuruyla doğruyu bulacak, anlık zevki görmezden gelerek ebedi saadeti isteyecektir. Allah Teala buyurdu ki, şeytan seni dürtecek olursa Allah'a sığın. Doğrusu o iştir bilir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca Allah'ı zikrederler ve hemen gerçeği görürler. Şeytanın kardeşleri onları azgınlığa sürükler ve bundan hiç geri durmazlar. Yine Mu'minun 71. ayetinde şöyle hevanın bozukluğuna işaret edilmiştir. Hak onların hevalarına uymuş olsaydı gökler yer ve içindekiler fesada uğrardı. Her insana hevasının arzu ettiği verirse böyle olacaktır. Çünkü herkes insanların en zengin olmak, mevki bakımından en üstünü ve dünyada mutlak iyilik sahibi olmak ister ama bu isteğin bütün alemin düzenini bozacağını bilmez. İbrahim 24 26. ayetlerinde şöyle buyurulmuştur. Allah'ın hoş bir sözü, kökü sağlam, dalları göğe doğru olan, Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? İnsanlar ibret alsın diye Allah onlara misal gösteriyor. Çirkin bir söz de yerden koparılmış kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. Bu ayet hakkında şöyle denilmiştir. Hoş bir ağaç akla örnek olarak zikredilmiştir. Çirkin ağaç ise hevaya örnek olarak verilmiştir. Hoş ağacın dalı nur ve İslam, çirkin ağacın dalı ise zulmet ve sapkınlıktır. Bu bağlamda şehvet ile heva arasındaki farkın ne olduğu sorulabilir. Bu soruya cevaben denilir ki şehvet ikiye ayrılır. Övülmüş şehvet, yerilmiş şehvet. Övülmüş şehvet, Allah Teala'nın tesiriyle, onun etkisiyle olup insanda var edilmiş bir güçtür. Nefis bu güçten aldığı teşvikle ve bedenin yararına olacak şeylere ulaşmaya çalışır. Yerilmiş şehvet, beşeri bir tesirin sonucu olup nefsin bedensel zevklerine teslim olmazdır. Bu baskın şehvet, düşünce gücünü etkilediğinde heva adını alır. Çünkü düşünme gücü akıl ile şehvet arasında gidip gelir. Akıl onun üstünde, şehvetsi altındadır. Düşünme gücü yükselerek akla meylettiğinde yücelir ve bundan güzellikler doğar. Aşağı inerek heva ve şehvete meylettiğinde ise alçalır ve bundan da çirkinlikler doğar. Nefis istediği şeyleri bazen akla, bazen de hevaya danışarak ister. Bu neden nedir ki? Heva bazen irade olarak isimlendirilmiştir. Bu anlamda ilk olarak kalbe doğuma, yani sani, sonra düşünce, hatır gelir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bir hadisinde buna işaret ederek şöyle buyurmuştur. Şeytanın Ademoğluna bir fısıltısı vardır. Meleğin de bir fısıltısı vardır. Meleğin fısıltısına gelince o iyilik vaadi ve hakkın tasdikidir. Şeytanın fısıltısı ise kötülük vaadi ve hakkı yalanlamadır. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonra şu ayeti okudu. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve kötülüğe emreder. Allah ise katından bir bağışlanma ve lütuf vaadeder. eder. Allah'ın lütfu geniş ve her şeyi bilendir. Bakara 268 Bunu Tirmizi rivayet eder. Bu ikisinin ardından sırayla irade, azim ve amel gelir. Kalbe doğuş düşüncenin illetidir. Düşünce ise iradenin illetidir. İrade bir şey yönelme anlamında azmin illetidir. Kalbe doğuş ve düşünce haciz ve vaciz kelimeleriyle ifade edilmiştir. Ancak irade ve azme dönüşmedikçe dikkate alınmazlar. İnsan aklına gelen her düşünceyi hiç vakit kaybetmeden ölçüp sınamalıdır. Hayırlı olduğunu gördüğünde onu geliştirip fiile dönüştürmelidir. Kötü olduğunu gördüğünde ise fiile dönüşmesine fırsat vermeden kafasından silip atmaya çalışmalıdır. Tarlasındaki zararlı bitkileri söküp attığı gibi bu tür düşünceleri de kalbinden çıkarıp atmalıdır. el Basri Rahimullah bu anlamda şöyle demiştir. Aklından bir şey geçtiğinde durup düşünen kula Allah merhamet buyursun. Eğer Allah içinse devam ettirir, yoksa hemen geri durur. Hikmet ehlinden bir zat da şöyle demiştir. Aklından geçen düşünceye zamanında müdahale ederseniz kaybolup gider. Yoksa şehvet ve arzuya dönüşür. Şehvete zamanda müdahale ederseniz silinip gider. Aksi istek ve talebe dönüşür. İstek ve talebe zamanda el koyduğunuzda silinir gider. Aksi eyleme dönüşür. Başka bir hikmetli de şöyle diyor. Allah Teala'nın veli kuluna şeytanın fısıltısı geldiği zaman canı sıkılır. Kalp gözüyle onun karanlığını görür ve titrer. Meleğin fısıltısı geldiğinde ise yüreği ferahlar. Şeytanın dostları için bunun tam aksi geçerlidir. Allah Teala buyurdu ki, Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri nefretle çarpar. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler. Zümer Suresi 45. Ayet Allah rüşd yoluna iletendir. Evet, nefis temizliğiyle kazanılan güzel ahlak, daha önce de ifade ettiğimiz gibi nefis temizliği insanın sahip olduğu üç gücün ıslahı ile olur. Düşünme gücünün ıslahı, itikatta hakkı batıldan, sözde doğruyu yalandan ve fiilde de güzeli çirkinden ayırt edecek bir bilgi düzeyine ulaşmakla mümkün olur. Şehvet gücünün ıslahı, onu olabildiğince cömertlik ve övgüye değer davranışlara yönlendirmekle de olur. Hamiyet gücünün ıslahı ise hilme ulaşıncaya kadar onu eğitmekle mümkün olur. Hilim, nefsin öfkeden alıkonmasını sağlamaktır. Bu sayede de yiğitliğe ulaşılır. Yiğitlik, nefsin korku ve hırs gibi yerilmiş hasletlerden alıkonmasıdır. Nefis söz konusu üç gücün ıslahı ile adalet ve ihsana ulaşır. Bunlar ahlakın özünü teşkil eder. Nefis temizliği ve güzel ahlak hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en yetkini, ahlak bakımından en güzel ve ailesine karşı en latif olanıdır. Hadiste letafet ile kastedilen aile fertlerinin eğitim ve terbiyesidir. Tahrim 5. ayetinde ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste ahlakın övgüsü üzerinedir. Bana en sevimli gelenleriniz, ahlak bakımından en güzelleriniz, yumuşak başlığı, Kaynayan ve kaynaştıranlar, kaynaştıranlarınızdır. Evet, ahlakın özünün şu ayette zikredildiği söylenmiştir. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman eder, sonra kuşkuya kapılmazlar. Allah yolunda malları ve canlarla cihad ederler. İşte onlar sıdk sahipleridir. Hucurat 15. ayet. Çünkü ilim ve hikmet iman ile meydana gelir. Bu da düşünme gücün ıslahı için geçerlidir. Mallar ve canlar ile cihat sayesinde iffet ve cömertlik elde edilir ki bunlar da şehvet gücünün ıslahı için gereklidir. Yiğitlik ve hilim de hamiyet gücünün ıslahıyla ilgilidirler. Bu hususta da Araf 199. ayetinde affa sarıl, marufu emret ve cahillerden yüz çevir buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bu sana haksızlık edeni affetmen, sana vermeyene vermen ve seninle ilişkisini koparanla ilişki kurmandır. Sana zulmedeni affetmen, hilim ve yiğitliğin, sana vermeyene vermen de cömertliğin zirvesidir. Seninle bağını koparanla ilişki kurmak ise ihsanın doğru, doğrudur. Allah en iyi bilendir. Evet, bir sonraki bölümde inşallah tabiat, seciye, ahlak, adet ve heva kavramları arasındaki farklar bölümü geliyor. Sonraki derste bırakalım inşallah. Subhaneke Allahumme bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevetekele ve estağfiruke ve töbulek